Ramazan sırasında böyle bir ders programınız var mı? İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri için bir sohbet programınız olacak mı? Arkadaşlar benim düzenli programlarım yok yüz yüze. Ramazan dışında. Sadece Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde var düzenli programlarım. Perşembe günleri öğleden sonra. Onun dışında böyle tek tek programlar oluyor. İşte mesela Nisan ayında bir belediyeye gideceğim, e, iki, iki hatta belediyeye gideceğim. Böyle çeşitli şeyler oluyor, siz söyleyin. E, tek tek programlar oluyor. O tek tek programları da başka duyuru kanalımız yok reklam olsun diye söylemiyorum. Başka bir duyurum mecramız olmadığı için bir vaize sayfası var Instagram'da veya işte Telegram bilmem şurada burada arkadaşımız ilgileniyor. Kübra da burada. Onu, oranın müseddidi. Oradan duyuruyoruz arkadaşlar. Duyurmadığımız hiçbir programımız olmuyor. Ama tefsiri ben Okuyup yüklemeye çalışıyorum. Ramazandaki gibi sık değil tabii. Yani inşallah dua ederseniz Allah vakit bereketi, hayat kolaylığı ve ferahlık. Yani orada üç nokta var. Ferahlık verirse inşallah devam ederiz yüklemeye. Yani yüz yüze şey var, tek tek programlar oluyor. Onları da dediğim gibi duyuruyoruz. Şimdi bir soru geldi dün okudum o anda pek bir şey anlamadım dedim ki bunu yarına bırakayım hatırlarsınız bunu evde de okudum. Yine tam bir şey anlamadım arkadaşlar. Bu sorunun sahibi eğer ortaya çıkmayı arzu ederse ne demek istediğini açıklasın. Arzu etmezse ben buradan anladığımı açıklayacağım. Diyor ki Hucurat suresi için surenin başındaki ayetlerin peygamberimiz tarafından neden direkt sahabeye söylenmediği. Yani ayet inmesine ne gerek vardı? Peygamberimiz hani sahabesine bunu neden öğretmedi diye, bile, diye anladım mesela. Ya da peygamberimize hitaben onlara de ki şeklinde inmediği diye bu Allah'ın muradıdır ben onu bilemem. Yani bazen ul diye başlıyor ee, bazen ul yok direkt ya eyyüellediğine o bu soru o zaman Kur'an'daki bütün ya eyyüellediğine amelular için geçerli olması lazım yani ee, Bugün bir üçüncü soru, sorunun içindeki üçüncü kısım bugün için sınırlarını bilmeyen insanlara nasıl muamele edeceğimize dair düşünceleriniz diyor. Tamam orayı konuşuyoruz. Şimdi birinciye de cevap vereyim bildiğim kadarıyla. Yani neden hani böyle bir konuda peygamberle tamamen bir adab-ı meselesi olan bir konuda peygamberimiz onlara öğretmedi de bak benim yanımda böyle yapacaksınız, böyle davranacaksınız, işte sesinizi yükseltmeyeceksiniz falan filan demedi de ayetinde. Arkadaşlar siz Peygamber Efendimizi tanımıyorsunuz. Yok yanlış olmasın Hazreti Ayşe galiba Peygamber Efendiyi doğumun içindeki gelinin kızdan daha utanarak. Ya yani, bu kadın değil ki kızdan, benim gelininin kızdan utanmak zorunda değil arkadaşlar bakıp hiç kimseye şimdi şey diyebiliyor musunuz? Hani seviniyor der dediği yani. Ayıp yani. Ayıp yani. Ayıp yani, yani, ağlaman lazım, üzümen lazım. Şimdi biz de böyle şey yaptık yani. Böyle ne derler diyeceksiniz. Evet, böyle terbiye olduk arkadaşlar. Yani Hazreti Ayşe de 1544'i gelinlerden bahsediyor. Duan'ın e, içindeki gelinli kızdan daha altı arkadaşlar. Aksan Suresi olduğunu sizlere, tabii Nâin'e bakıyor musunuz, bakıyor musunuz bilmiyorum. Diyor ki, peygamberin, bak bir ayet gelmiş, ayete bakın arkadaşlar. Peygamberin evine diyor, davet edilmeden gitmeyin, bir. İki, davet edildiyseniz, davet edildiğimiz husus bitince kalkın Çünkü kalkmayalımış arkadaşlar. Ben baba da veriyorum. Bak, bir yerde biz ders yapıyorum, Kaç seneler önce arkadaşlar, gelenler gitmiyor. Çünkü ev ikramlı bir ev. Çaray geliyor, arkasından kampaya geliyor, arkasından ikinci kampaya geliyor falan böyle ikramlı bir ev. En sonunda en sahibinin eşine kapı açmış misafirler akşam. Yani gününüz gelen tıııııı o safere git de denmiyor. Halbuki ayet imiş, işte ayet imiyoruz ki arkadaşlar, bizim en az bildiğimiz şey, en çok inandığımız bir kitap. Aile diyor ki yemeğe çağırıyoruz ama biz kalmayacağız. Bak bu kadar tekrar Niye böyle tekrar var? Çünkü Peygamber sizden çekiliyor. Şöyle olmuş arkadaşlar, Peygamber efendimiz bir yemeğe davet ediyor. Saadetine evliyeyi yemeği bir evliyimle. E, öyle oda oda değil evleri Peygamberimiz. Yani şunu oturuyor arkadaşlar. İnsanlar yemeğe gelmiş, yemek bitmiş, peygamberin evine gelmişiz, kalkar mıyız diyorlar, kalkmıyorlar. <gülüyor> o da yine de yine doğranamadır, peygamber efendimiz kalkıyor, ulaşıyor, dışarı çıkıyor, geliyor, çıkmıyorlar evden, yürüyüşe gidiyor. Peygamberimiz geliyor, geliyor, yürüyüşe gidiyor. Onun üzerine bu ayet geliyor. Yani peygamberimiz kendi evinde diyor ki peygambere eziyet ediyorsunuz diyor Cenab-ı Hakk'a. Allah hakikati söylemekten çekinmez mi? Onun için bazıları mesela sünneti çok sert olur. Hayır, sünnet çok uçaktır arkadaşlar. Sert olan Kur'an. İşinize geldiği gibi eğip eğer. Eğip Olduğu gibi bir bakın bakalım Kur'an'a. Burada Allah böyle demiş ama aslında şöyle demek istiyor demeyin. Ne diyorsa öyle bir bakın bakalım. Vallahi çok sert değil. Onun için e, Peygamber Efendimiz bir diyecek ki benim yanımda yüksek sesle konuşmayın, benim önüme geçmeyin, yoksa bakma sizin için çok iyi olmaz. Yani e, hiç şey söyleyemez. Bakın Peygamber Efendimiz'e arkadaşlar, sallallahu aleyhi ve sellem, bu arada tam da açtığa tekrar döne döneceğim ilk bir iki cümleyle. Vahvin başında Peygamberlik de görevden izlemelidir biliyorsunuz, işte orada bisiklet yaşandı. Ondan sonra akrabalarını uyar, mizah ettiği ailede nasıl yapacağım diye kara kara düşünmeye başladı. Çünkü peygamber tamam ya olay peygamber oldum. Şimdi herkese tek tek takır takır anlatacağım. Böyle değil. Senle de benimle değil yani. Arkadaşlar Çok nazik, çok nazik. Akrabaları ne diyor ki? Çünkü içinde emirler var. Çok az kan, Biliyor yani kaba, kaba insanlar var içinde yani akrabalarının. Ee, efendim, akrabalarınızın hepsi çok nazik olsaydı, hayran hiç güzel olabiliyor, <gülüyor> Evet. Evet. <gülüyor> Şimdi, e, havaları diyor ki, sen diyorlar yemek, ben. Bir yemek ziyafeti. Araftarda yemek ziyafet verenin konuşma yapma geleneği vardır. Yani ziyafet veren böyle gelenlere hitap edermiş masanın başında. Batılı filmlerde görüyoruz. Belki onlarda da var. Efendim, orada hitap ederken söyleyin o söyleyeceğini. Çünkü senin yemeğini yemeye geldikleri için şey yapamazlar, evet. ee, böyle kaba davranamazlar Diyor. Adalara bakın mıydı? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz defalarca ziyafet veriyor, söyleyemiyor. Şimdi kendinize onun yerine koyun arkadaşlar. Çünkü amacı var, bir şey söylemesi lazım. Bir ziyafet kaç saat sürüyor? O süre boyunca şimdini söylesem, şimdini söylesem, nasıl söylesem... Peygamberimiz Halet Cumhuriyeti'ni anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Söyleyemeden geliyor. Muhammed Abdülkan Hoca'nın dediği nedir arkadaşlar? Hazreti Hatice'nin serbedi bu ziyan evlerine harcamış. Aracan. Yani böyle bir insan peygamber efendimiz. Böyle bir insan. Allah onu seçti ve onu tehdit etti. Şimdi utangaçlar gelelim. Bugün utangaçlar. Yani çocuğunuzun bile utangaçlar. psikolojik gitmeniz. Çünkü bu problem. Bugün utangaçlar problem arkadaşlar. Yırtıklı ona başka isimler veriyor. Ee, o isimler hep değişiyor, değiştiriliyor arkadaşlar. Böyle şey pervasız olmak, yırtık olmak, hiç sözünü sakınmamak. Ee, öyle birisiyle tanıştım arkadaşlar. Dedi ki ben hayatımda hiç kimseyi düşünerek konuşmadım. Oh, ya, şimdi nasıl bir hayat ya? Ben de arkadaşlar bir de meslek icabı sürekli her hocam de bunu deyince ne olur, bunu deyince ne olur diye düşünüyorum yaşadım yani. Düşünüyor yani şimdi hiç kimseyi ne der diye, ne düşünür diye ben hiç düşünmedim hayatım boyunca. Bu iyi bir şey değil. Yani. İyi bir şey değil. Konuşma yalnız kalıyorsun. Bir takım başka sorunlar yaşıyorsun. Ama yani aslında bunlar gidiyor. Elbette... Eh, eh, eh, Aşırı utangaçlık da problemdir. Ama Peygamber Efendimiz'in sabahlarla yasaların kardeşini utangaçlı sebebiyle uyaran bir sahabeyi görüyor. Çok utangaçmış, onu ikaz ediyor e, kardeşi. Peygamberimiz söyledi, onu rahat bırak, Allah'ın sevdiği huyu varlandır. <gülüyor> Ayrıca, şey. tüm utangaçlık insanı alemi çiftinleşmekten korkuyor. Korkuzur gibidir zırh gibi ee, Diyeceksiniz ki işte hakkını koruyamaz falan filan o kadar da bir ilişki. O konularda yardım alması yolu <gülüyor> yani nerede biraz zorlayacak yani diye. Yeni ee, bir kuş veri sonundaki üçüncü, üçüncü kısma. Bugün sınırlarını bilmeyen insanlara nasıl muamele edeceğiz? Arkadaşlar, e efendim. Yani söyleyeyim, yani ben sizin bütün problemlerinizi çözemem. Taktir edersiniz. Yani şöyle yapın, ilk sorunuzdan baş böyle mümkün değil. Aklıma gelenleri söyleyeceğim, siz onları kendi hayatınıza uygulayacaksınız. Mesela ben şöyle yaparım, ben o zaman arkadaşlar, o konuyla ilgisi olmayan başka bir günde anlat. O anda, değil. Yani bir kavlatık yapıldı, diye nereye geldi bilmiyorlar. Bir daha bu sefer başka bir yerdeyken mesela aynı grupla başka bir evine gittik diyelim. Ev sahibi içeri gidince derim ki arkadaşlar işimiz bitti kalkalım, çok alık oluyor. Bu işe ayet de var, bu yaptığımız zor değil. Ben de biliyormuşsunuz arkadaşlar, insan çağırarken neredeyse yani, çok az kaldı öyle anlamam. Bazılarını yapıyorum. Ben kaç daha yapmam lazım? Ee, sadece gidiş saatlerini söylemiyorum. Gidiş saatini de söylemiyorum. Diyorum ki 2 ile 4 arasında buyurun. 2 ile 4 arasında. Buyurun. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gidip 9'da gidebilir. 9'da gidip eve yaşadığım arkadaşa kahvaltıya gidip 2'nin anasını kıldıktan sonra giden var. Avantajları. Ee, güzel yan bu hani şey değil, ee, sistemle dostluk, muhabbet işte güzel ama bir işiniz varsa ne olacak? İşte bunu başkasının elindeyken söylerim mesela. Başkasına söylerim. Mümkünse, varsa öyle akıllı biri, yani böyle e, bak Esad gibi öyle söylüyor arkadaşlar, kalkın diyeyim de, hani onu öyle bir şekilde söyleyecek olan. Baktım ki, mesela bir kubukta şey çok zorlanıyorsam, alda baba şerefde, e, mümkünse, mesela gençlerde bunu hep yapmadım arkadaşlar, ben yaptım, bir zamanlar, bir zamanlardı İstanbul Belediyesi'nin yayınları vardı. Onlardan biri de İstanbul'da yaşanan sanatı diye bir Ağabey Muhaşehit kitabıydı. Küçücük. Çok güzeldi. İstanbul usulü. Yani işte mesela kapının önü, ayakkabının önü olmama. İşte ne diyeyim? Çamaşırlar, sarkıtırma. Şurdu. Ee, efendim bunu mesela okurum. Gençler de okurum günü ünlü ünlü. Yani bakın şunları bilelim, bunları bilelim falan diye. Böyle işte hep beraber bir aldı bu aşırı şeyi. Ya arkadaşlar işte insanın biraz bunları kendiliğinden bilmesi gerekiyor. Ben çok itibar bir ailede bilmedim arkadaşlar. Ama düşünmeyi, gözlemlemeyi ve kendini geliştirmeyi öğretiyorum. Bil bilerek veya bilmemek. Böyle öyle. Ben mesela babamın rahmetliğinin çok söylediğim bir söz vardı. Bilmediğiniz zaman etrafınıza bakın. Bir şeyin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız etrafınıza bakın. Etrafınızda gider nasıl hani ona göre yapın diye. Ee, sınırlar da değil. Mesela bu sınırlar en komolyi vakti bu aşağıda arkadaşlar. Daha korkunç var. Mesela geliyor tecessüs. Senin özel hayatını öğrenmek istiyorsanız sorunlar soruyor falan. Böyle durumlardan veya Mesela yakın aile fertlerinden senin malının aile oluşlu kabul etmiyor. Senin kesen senin malin kendi malı gibi görüyor arkadaşlar. Yani bu insanlar mesela asıl, asıl zorluk buralarda, buraların içinde birazcık yardım almanız gerekebilir. Sınırlar konusunda hep söylüyorum, şey daha güzeltme olursanız bana da haber verin. Tülay Göl Hanım'ın dört anne videosu var internette arkadaşlar, sınırlar diye bir, üç, dört sırayla izleyeceksiniz yalnız. O dört video, yani hayat kurtarır. Hayatınızı kurtarıyor, dört ee, bir yola doğru yapabilirsiniz. Tabii arkadaşlar, sizin sınırlarınızı riayet demesini istiyorsanız öncelikle siz başkalarının sınırlarını yaratacaksınız. Yani ben içimizden herhangi birine özel hayatına dair sorular sormaya başladığımda bu da bana özel hayatımla ilgili sorular soruyor. Niye? Çünkü ona o yetkiliği vermişler. Yani ben sana soruyorsam, demin istersen de bana sorabilirsin. Yani siz hiç, siz rüyalet edeceksiniz öncesinde. Mesela ya otur falan mesela, oluyorum canım hadi bizi aşma. Oturmanın da bir sınırı var. Deyin kaldı. Böylece öğrensin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamı öğrenmek de zaman alır. Bakın arkadaşlar, ben dediğim gibi cali, enkimsiz, ama çok imanlı bir aile de bildim. Şimdi hiçbir şey, hiçbir adamın muhareti çok azdır <gülüyor> ya evde öğretilen. Ee, bir konuşumuz vardı. Ay bir yaşı ben de büyük olmuş, abimlere falan sordu. Kimse ismini bilmiyor. Kadının adı Büyük Hanım teyze. Mahallede. Büyük Hanım teyze. Allah ona da rahmet etsin. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu Büyük Hanım teyze arkadaşlar bayram geldiğinde tabii biz o mahallenin görecek fakir olanlarımız. Aynı olarak anlıyor. Ama hiç hissettirmez mi? Ee, bize, arkadaşlar böyle bir 5-6 çocuk hatırlıyorum. 5-6 çocuğa her bayamda kıyafet diken. Bak alır, ilerliyorum. Kendisi diken. Önce ölçü almaya çağır evine. Oturtur bize limonata ikram eder. Nasıl alacağız, nasıl içeceğiz, öpür vermeden, işte teşekkür edeceğiz. Bardağımız nereye Hep Bunları öğretir. İsmini sorulduğunda sadece ismini değil soyadınla birlikte söyleyeceksin mesela bunu söyleyeyim ondan sonra ölçüler onlar hani 3-5 yıl sonra provaya çağırır yine bir şeyleri öğretir yani ben anlıyorum ki o bize aslında çünkü biz hani o zamanlar bugünkü gibi İstanbul böyle kesin bloklarla ayrışmamıştı ee, çok dar dilimli bir aileydik ama toprakta oturuyorduk kızım olarak ve Şehir ilkokulun sokağında oturuyorduk arkadaşlar iç içe yani öğreniyorsunuz sizi de size öğretiyorlar, şehirli hale getiriyorlar sizi. Benim de bu şekilde de yapmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar kibar davranmak size başkalarının kibar davranmasına bağlı olmamalıdır. Yani biri bana kibar davranırsa kibar davran Neyse ver de ona kaba davran. Hayır arkadaşlar. Otobenin kabalıkla bir ilgisi yoktur. Bazen böyle emriniz altında çalıştıracağınız kişiler oluyor. Zannediyorsunuz ki kaba davranırsam dinletirim sözünü. Hayır arkadaşlar, bununla ilgisi yoktur. Disiplin, kibarlıkla birlikte çok güzel e, olabilir. O diğer anlamayanı değiştirirsiniz. Ne diyor pekanda da efendimiz arkadaşlar? Konumuzun Kuyunu değiştirmeye kalkmayın. Kuyunu beğenmiyorsanız gönlünüzü değiştirin. Kuyunu değiştirmeye kalkmayın. Hiç kimseyle. Neyse, bu da böyle bir tek bir buluş olsun. İnşallah her arkadaşın sorusuna e, cevap olmuş bu anlattıklar. Şimdi arkadaşlar bahmi ifadesindeyiz. Yani iki mit sizden iki mitin birbirleriyle savaşırsa ayetin, koyunca ayet, ucuğat suresinde onun bir yerindeyiz. Elhamdülillah, ramazandayım. Sallallahu sallam ala Rasulullah, rahman ve rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Şimdi ne oluyor ki? Elmadı derdim arkadaşlar. ayeti hatırladınız mı? İki mülûk olduğu için. Bakın eğer iki mülûk olur, birbirleriyle savaşırlarsa ta asmi on -um beyine, aralarında. Diyor. Şimdi ülke, canım ki, çok dikkat çekici bir Ayette emreler ve in davet eğer iki kalifa, iki kalife diye tesmiye başladığında halde file ya artar demeyin. Ve in davet ve in davet ettiğimine göre, Arapça incelikler anlamda mıksız zenginliğe sebep olur. Normal şartlarda sizden iki tarife birbiriyle savaşırsa cümlesinde ve in daifeden ve in daifeden minen mu'minin nefetevela olması gerekirdi. Ama iki umuttan bahsettiği halde savaşma kısmı çoğul yani. Sizden iki umut savaşırlar sayan atatelum buyurulmuştur. Niye terkime de gösterilemiyor? Çünkü Türkçe'de tesniye diye bir e, fiil yok. Yani Türkçe'de ya tekildir fiil ya çoğul. Tesniye diye bir ara e, aşama olmadığı için bunu terkime de Bunun nüktesi yani bu e, bildiğiniz tesniye fahim, tesniye gelip fiilin çoğun gelmesindeki mükte azdan başlayan bir kıtayın ...bastırılmadığı takdirde tevessü edeceğini, yayılacağını, genişleyeceğini, çoğunluğa ulaşacağından ihtar etmeye çalışılır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani eğer iki grup birbiriyle savaşırsa, e, sebebimizin birini de birini konuştuk, hatırladık tartışmalar halinde başlamıştı. Hemen, eğer hemen davranış etmezseniz, hemen aralarını bulmazsanız, bir tepeniz o... Çoğunluğu, çoğunluğa ulaşık. İran'da Amerika'ya mı Bir, Yok. İran'da Amerika'ya mı değil? Arkadaşlar. Daha İran, İran'da, Burak, Burak, Burak, İran'da, İran'da İran'da, İran'da İran'da geçmişlerdir. İran'da İran'da iki Müslüman birileriyle burada kullanmazsınız. Arkadaşlar. Bir de İranlıların Efendimiz'in hayatında onun başka bir örneği de var. Yanılmıyorsak Belim-Mustalif gazvesi sırasında yine bu es ve hazır çıkabilmesi arasında aklından belli bir çıkan, genelinin çıkarttığı bir böyle kavga başlamış. Peygamber Efendimiz'e bu aktarılıyor. Peygamber Efendimiz hemen o bir nolla sırasında başlamış. Hemen kopuyor oluyor, Arkadaşlar hiç nolla vermeden gidiyor? Yani böyle bir... Ee, Başma, bazen de can sıkıntısından çıkar. Boşluktan çıkar. Ama biliyor musun? Aslında onları işe koşmak yani vakit kavga etmeye bakıp uzamamaları için işe koşmak da bir çözümdür arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bunu orada e, uygulamıştık. Onun için tavas yıkılma belli yani yayılır çoğunluğa ulaşır bu savaş. O yüzden derhal F geldi bile, F tatibiyedir. Hemen, hemen, asf ve ruh beynallah, derhal ikisinin arasını ıslah edip, güzel. Nasihat ile ve şayet arada bir şüphe varsa onu izah ederek. Yani ya yani, övür vererek, ya bir şüphe, mesela bir, bir söz yanlış anlaşılmış olabilir, bir söz haddini aşmış olabilir. Bunun Diyor. Bakın ayet var diyerek suyledi, barıştırdın. Şimdi barıştırdın iki tarafı. Mesela Allah'ın bahayında işte ne bileyim, aile içindeki çok uzun küflükler oluyor bazen kardeş kardeşlerimizin falan. Barıştırdın. Fe'il da'at ehdâma aleh uhran. İşte bu da mağlayın kelimesi geçti. Işte. Mağlayın baş aldırandan arkadaşlar. Eğer bunlardan biri ötekisinin üzerine başkaldırırsa, sonra yani barıştırdıktan sonra biri gene saldırırsa şimdi o saldırırsa ne olacak? Orayı üç nokta koyuyoruz, parantez açarak orayı anlatacak birazdan parantez açarak bağlı ne demek? onu açıklayalım. Bağlı bir gaye hak, yani haksız yere <gülüyor> Yükselmek isteyerek taaddi et, etmektir. Yani üstün gelmek istemek ve saldırılmaktır. Bir gayra hakkında, haksız gelip. yani. Yani son teşebbüsü yapıldığı, barış girişimlerinde bulunulduğu ve şüphe varsa izame edildiği halde bu hal saldıran taraf bir şüpheden dolayı saldırımsa, o da İzra'lıydı ki halde, yani. birisi surha yanaşmayı, beklemehar, haksızlıkla üstüne çıkmak sevdasını beslerse, o zaman ne yapacaksın? فَاَطِبِي بِتِي تَبْحِينِ O vakit o bağlı eden taifeye kıtabı. Yani hepiniz o baş başkaldıranla savaştık. Hepimiz birlik bir o ikinci kere saldırana karşı hepimiz savaşacak. Yani hiçbir şekilde o haliyle bırakmamayı söylüyor. Hatta tefiye ila emrillah. Ta ki o, o saldıran Bağdur'u Allah'ın emrine vücudu edince, Allah'ın emrine dönünce. Allah'ın emrini nedir? O da diyor Nisan 59 ayetin kütlüdür diyor Allah'ın ve nedir? Atıya Allah'a ve Atıya ol ve Ölü'l-Evli Allah'a itaat edin. Rasûlüne itaat edin. Ve işte içinizde yetki sahiplerine itaat edin. Bu ürünler, Müslümanların işlerini üstlenmiş olan yöneticiler. Yani bu yöneticilere itaat edin hüküm hüküm hükü edilir, itaat edilir, birisi birisine saldırdığında araları bulunur. araları bulunduğu halde hala bir saldırıyorsa hep beraber o saldıranla savaşır. Yazi der ki, hatta tefiye dönünceye kadar dedi ya, bu ifade, yani işaret eder ki bu kıta yani bu hep beraber toplu bir açılan bu savaş Bağruiye halk gibi terki halinde de ikame olunacak bir ceza değildir. Hucur edinceye kadar. Yani o baş ceza ceza uygulanmaya kadar değil o dinince hatta pekiye dönünce, yani vazgeçip pişman olmuşsa, silahı bırakmışsa veya kavgıyı bırakmışsa ona tekrar başkali yaptırıp uygulanmaz diyor. An-ı Azim. Nef-i Onun için fiil i i bariye, bariye emre vücud edince kadar haramış. Yani o başkaldıların kişi, gurur, neyse e, her bütün toplum ona savaş açınca ona tamam değil, teslim olunca ona tekrar bu yok edelim bu iki ikine de efendim böyle baş kaldıracak kökünü kazıyan istermez. Çünkü ahlette hedef verinceye kadar. Yani o baş kaldırmadan vazgeçileceğe kadar. Buyuruyor ki fe'in fa'at et eğer uncur edersen aslında benim bir aydım. O vakitte adaletle aralarımız ruh edin barıştırın. Yani mücveret müfakkirliği bırakmayın. Sadece barış yapmakla bırakmayın. Allah'ın şerri mucize bence. Yani şer ya ne diyorsa, mucit ne diyorsa haklarını gözlederek hükmeden aramızdır. Evet. Şimdi burada iki kere baş kavgolardan bahsediyor arkadaşlar. İlk ediniz, bir kavgolmasın, iki tane kavgol Bir, önce bir Müslüman'dan bir Müslüman çalışmaya başlıyor. O zaman ne yapacaksın? Sadece bir adli değil, ve aksetur. Aralarını adaletle ıslah edip ve aksetur. Yani her hususta adlı hakhaniyetler. Yani şeyi, adaleti çok gözeterek. Kısmaz ölçük demek ki. Ölçük de nasıl hareketiyorsa o adaleti gözeterek her hak sahibine halktan nasibini verip yani baş kaldırmaktan, yöneticilere baş kaldırmaktan. Resulümden sakının. İnnallâhe muhebbul mufsatıyım. Çünkü Allah adalet gösterenleri sever. En o hayyanın bahırda bey. Yani bu barışı kim yapacak? Bu savaşı kim yapacak? kararları kimi alacak? Adaleti kimi uygulayacak? Yöneticilere? Buna çok uyumlayacaklar. Yöneticiler o karar alacak. Yoksa arkadaşlar böyle savaş, barış gibi konularda herkes kafasına göre hareket etmeye kalkarsa orada sadece kaos ve anarşi. Onun için ne diyor? Efendim burada bu sorumluluk kime ait? Savaş kararı, işte aralarında barış yapmak, adaleti gerçekleştirmek. Bu sorumluluk kime ait? Ben nebul em. Kim yönetimdeyse Çok bir şey iki tarafın liderlikli biliyorsun, tanıyoruz yani özel bir konunun varsa, İslam ve Kutanşanda olanlar farkında bazı kifayi olmak üzere ümmetin meclisinde hitap olmuştur. Anlaşılmıyor bunlar ya. Yoksa sirk yöneticileri olsaydı başka hiç kimse karışmasın olurdu. Ama bazen yönetici bulunmada olmasın da çok sözlü bir Diplomasiyi bilen birisindir. İki tarafın önüne gelenlerin buluyorsunuz, etkilisindir, o zaman sana da arz-ı kifayet olur. Onun için bana itha edince, yani görevim isyan da halkup edecek, ona karşı ulul emre yardım, ulul emre kim arkadaşlar, Müslümanların başındaki yönetici. Buna yardım, cihatta olduğu gibi, onu teveccüh eden bir vecilde olur. Anladınız mı? O peşlerimizden <gülüyor> çıkmamız, farzmıyız. <gülüyor> yani. Nitekim Hakim ve Beyhakim'in rivayetlerine göre Abdullah bin Ömer Yatıyan'dan aban Numa Şimdi bu da çok güzel bir nüans var. Ama bazıları, e, bunu da yanlış anlar. Evet. Sadece bir rivayeti aktarayım ben. Çok yorum yapmayayım. Ama konunun anlaşılması için konuyu aklayalım. Arka planını anlatmam lazım. Ee, arkadaşlar, Abdullah bin Zübeyir, Emrevi'lere isyan etti. Abdullah bin Zübeyir, Hazreti Ayşe'nin yeğeni, Hazreti İsman'ın olduğu arkadaşlar. Emevilere isyan etti, Emeviler işte zulmeliyorlar diye. Ee, öyle diyoruz. Ee, çok sevdiğim bir söz var. Müslümanlar arasındaki, hani bu dün dedik ya, ve ne zaman başladı Müslümanlar arasındaki savaşlar? Peygamberimizin pekaltıdan sonra dedik. Ee, hayati Müdürü'nün İslam Tarihi kitabında okumuş diyor ki, Allah'ın sizin ellerinizi karıştırmadığı olaylara siz dillerinizi karıştırmayın. Yani böyle taraf olup, şunlar neydi, bunlardaki, şunlardaki neydi, bunlar aksızda, şu şöyle yanlış yaptı, bu böyle yaptı. Bizlerle hiç demeyelim. Ama siyaset, işimiz siyaset yapmaksa onlardan ders almamız şart. Yani o tarihi alt yapıyı bilmeniz şart. Çünkü sünnişliği ayrıntı o zamanlara dayanıyor. Ee, efendim Hazreti Osman'ı kipremdetti, Hazreti Ali niye katilirdi, katilleri yakalamayı öne almadı, Hazreti Ayşe niye savaşlaştı. Ama biliyorsunuz Hazreti Ayşe ne zaman Cenab-ı Hakkası gelse sonradan eşyalı ıslanacak kadar ağlar O çok pişman olmuş yani sonra o işe karıştığı için. Şimdi Abdullah Pinsu Bey isyan ediyor emirinde. şekilde şevkatli sularle eee tabii iyi taşa kılarak Pancan Cezai bükey tarihi vermişim. Bildiğim kadarıyla ben isimler, tarihler konusunda hiç iyi değilim. Bana bakmayın siz yine de o bahsiyi kaynaklardan takip edin. Şimdi o münferit olarak geldi. Kimin isyan ettiğini hatırlamışsınız. Emin metin zorla veya değil fark etmez. Ettiği, evet Hazreti Ali'den savaşta aldılar, gülafeti saltanata dönüştürdüler, insanları tehdit ederek hayatlarındayken e, e, muamiye oğlu Yezid için e, bey beyağıt aldı falan filan. Ama arkadaşlar herkesin tanıdığı iktidar. Yani kabul edilmiş, üzüldüm ben de mesela oraya gelirken yani yöntemi bilmiyorum. E, kabul edilmiş bir iktidar ve Abdullah Gülber'i onu isyan Abdüban bin Ömer, bu isimler çok birbirine karıştırdı ve Abdüban bin Ömer'in Hazreti Ömer'in oldu arkadaşlar. Radiyallahu muanma fazlaya ben şu fiyye-i bağlıyeye ithal etmediğimden dolayı yani başkaldıran e, gruba o grupla savaş dolayı iş konu ve imba i o ayetinden yani okuduğumuz 10. ayetten nefsinden bulumu yani o ayetin bana yaşattığı hali kılıbeyi hiçbir şeyden bulmadım yani başka mücadele etmediğim için ya mücadele etmediğim için e, bu ayetin bana yaşattığı vicdan azabını başka hiçbir şeyden yaşamadım. Şimdi bir nota bakalım arkadaşlar, şöyle tutayım. Bu rivayete göre Abdullah bin Ömer rahimünnahu anma, anma, örüntü birisi gelerek ben de senin gibi Müslümanların arasında çeşitli ve çeşitli tarafsız kalıyorum. Abdullah bin Ömer tarafsız kalıyor. Tarafsız kalıyorum. Bu tarafsızlık da çok önemli bir şey zannediliyor arkadaşlar. Çok öyle. Bir şey Hayır. Bazen öyle durumlar vardı. ki tarafsız. e başaramazlarsa, kendi aralarında barış sağlayamazlarsa küfara karşı mücadele edemezler. İşte bir evet. mümkün Allah'ın azabından iyi korunamazlar? Çünkü biz e, bir kardeşimiz için savaşsak öbür kardeşimiz bize artık tutulmayacağından zengin olamıyoruz değil mi? Onun için Allah'ımdan korktum. Bozuşmayın. Bozuşursanız barışmaktan ve barıştıkmaktan kaçınmayın. Her işiniz Allah'a yolu tutun, ve'allekumtun hamûn, umuduk ki merhamete erdirilirsiniz. Yani size barış teklifi geldiğinde de arkadaşlar, onu mutlaka, ilk iki mümin kardeşler arasında, onu mutlaka kabul edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haklı olduğu halde tartışma ve taklığından vazgeçene cennetin kenarında bir göç, şey, ortasında bir göç. Haksız olduğu halde vazgeçene de kenarında bir göç. Yani her türlü kalktıran vazgeçene cennette göç Böyle İnşallah. Ve üstelik de Allah merhametiyle müşteriyor bu ayet-i kerime Böylece on yedinci ayete gelmiş oldum. Dari'nin ne kılın? Cuma'yı inşallah. Allah'ın bir kere <gülüyor> vazgeçedim. Görüşürüz.